Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz şimdi. Programımızın başında bahsetmiştik çocuklar... Ve Doğa için Çalıyor Hande Akkan ve Öğrencileri bu hafta sonu Perah Müzesi Auditorium'unda. Ee, ama bu e, konserin bir özelliği var. Bütün Çocuklar Bizim Derneği yararına gerçekleşecek bir konser bu. Hande Akkan'dan dinledik aslında hafta içinde programında neden böyle bir e, konser yaptığını. Ama bir de Leyla Hanım'dan dinlemek isteriz. Ve derneğin Bütün Çocuklar Bizim Derneği'nin kurucusu Leyla Tekbulut şimdi hattımızda. Hoş geldiniz Leyla Hanım yayına. Hoş bulduk merhabalar. Merhabalar ve bütün çocuklar bizim derneğinden biraz bahsetmenizi isteyeceğiz. Bu hafta sonu çok güzel bir etkinlik olacak çocuklar ve doğa için aslında bir araya gelmek için bir etkinlik bu. Ama bütün çocuklar derneği nedir kimdir sizden biraz dinlemek isteriz. Tabii ki. Önce e, sevgili Hande Akkan'a çok çok teşekkürler. Böyle bir etkinliği bizim derneğimizin yararına düzenlediği için ve tabii ki onunla birlikte çalacak olan öğrencilerine hı hı. E, size de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizim derneğimizin bir kez daha sesini duyurmamıza neden olduğunuz için. E, bütün çocuklar bizim derneği 1 Aralık 2015 tarihinden beri e, faaliyette olan çok gen genç bir dernek. Ama bir yıl içinde galiba biraz fazlaca konuya eğildik ve adımızı özellikle bu tür konularda hassas olan insanlara duyurabildik. Oldukça fazla iş yaptık. Şu anda altı çalışma komisyonu olan ve tamamiyle gönüllülerin çalıştığı bir dernek. Bir yıl içinde biz bütün Türkiye çapında 30 değişik şehire geliştirdik. Değişik e, hizmetler götürdük, çocuklara destekler götürdük ve derneğimizin asıl amacı olan e, çocuk yaşamını desteklemek. E, her ne şekilde olursa olsun, e, madden, manen de diyeceğim, İnşallah e, ileride hmm. daha da belki psikolojik ve hukuksal sorunlara da eğilebileceğiz. Evet. E, bütün bu konularda destek götürebildik, buna da devam edeceğiz. Evet. de Akın'ın bizimle... E, bize e, bu konserini esas olarak bağışlaması ve çalanlarının nedeni. Onlar da özellikle doğa ve çevre konusunda çok hassaslar. Bizim bir projemizden e, haberdar oldular. Mayıs ayı içinde ilkini gerçekleştireceğiz. Bir Bilecik'te taşıma sistemle eğitim yapan bir ilkokulumuzda. E, dört hafta süreyle bu okula gidip çocuklarda çevre bilinci, ee, tüketmenin, e, az tüketmenin bir erdem olduğu, e, ortaya çıkan e, çöplerin aslında her atığın bir çöp olmadığı, bunların bir kısmının tekrar geri kazanılabileceği, türetilebileceği gibi konularda hassasiyet, bilinç e, geliştirmeye çalışan bir projenin sağ olsunlar e, sponsoru olacaklar bu konser sayesinde. <gülüyor> Evet, e, maddi ve manevi faaliyetlerinden bahsettiniz. Bu e, aslında bakarsanız işaret ettiğiniz Mayıs'ta başlayacağını işaret ettiğiniz projenin hem maddi hem de manevi olanı e, birbirinin üstüne koydun. Yani kesiştirdiğini söylemekte mümkün galiba. Bu manada aslında evet işleyişini açıklar, e, açıklıyor mudur derneğin e, bu önümüzdeki proje. Yani çok da evet. geniş bir, tanesi, bir söz konusu bir değil. Evet, biz yani öncelikle birçok bizim gibi yapan dernek STK var. Yani çocukların gerçekten ihtiyaçlarını gideren birçok dernek var. Fakat Türkiye nüfusunun ne kadar genç olduğunu düşünürseniz, evet. yani hepimiz birden aynı şeyi yapsak gene de yetişmiyor. Yani çocuk dediğinizde de büyüyor. Gelecek sene ihtiyacı yeni bir ihtiyaç. Bunları gidermek o kadar kolay değil. Tabii. Bir de bizim fark ettiğimiz şeylerden bir tanesi... Bu ihtiyaçların giderilmemesinin Türkiye'de sadece tek nedeni maddi de değil. Yani ailelerde aslında çok da fazla bu konuda bilinç ve kültür yok çocuklarını giydirmek, korumak konusunda da. Yani çocuk yapmak konusunda iyiyiz fakat çocuğu korumak, çocuğa davranmak, çocuğa çocuk gibi davranmak. Konusunda maalesef e, eksiyiz Onun için biz belki anne babalar adına da bu eksikleri giderme çabasındayız. Yani mesela oyuncak dağıtıyoruz. Birçok okula oyuncak götürdük. Şimdi bu maddi bir ihtiyaç mıdır diye soracaksınız. Evet, e, evet yani hem maddi hem manevi. Çünkü e, maalesef ülkede çocuk çocukluğunu çok da fazla yaşayamıyor birçok nedenden dolayı. Siz oyuncak götürdüğünüz zaman bir çocukluğun kapısını aralıyorsunuz. Orada onu hatırlayabiliyor gibi. Evet. Evet Hande Akkan ve öğrencileri de bu derneğinizin faaliyetleri için çocuklar ve doğa için çalacaklar. Pazar günü peramürüsü auditoryumunda. Evet. Bütün çocuklar bizim derneği. Yararına dememizde hiçbir sakınca yok galiba. Bence de yok. Hakikaten çok sağ olsunlar. Çok büyük bir fayda sağlayacaklar. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Yeğenimize katıldığınız için. Biz hatırlatalım saat 3'te başlayacak. Peramüzesi Auditorium'un dinleti. Evet. Ar Ardından da 5'te bir kokteyl var. Evet. E Dernekten nasıl katılım olacak? Yani çocuklar da gelecekler mi? Yoksa sadece çalanlar şöyle mı çocuk şöyle. olacak? Evet. Çalanlar galiba 5 ile 47 yaş arasında <gülüyor> öğrendiler. Ee, sadece çocuklar da değil. Ee, ama bizim çocuklar değil de esas üniversitede bursiyerlerimiz var. Ee, <gülüyor> o çocuklarımız gelecekler. Hem gönüllü olarak konserde, organizasyonda yardımcı olacaklar önce de sizi dinleyecekler. Çok hoş, onlar için de çok hoş bir pazar günü olacak diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Evet, biz evet. de bekliyor olacağız. Ee, dediğimiz gibi Peram Müzesi'nde size katılmanız mümkün değil, dinleyenlerin de çocuklar ve doğa için e, yapılan bu konsere. Çok teşekkür ederiz Ela Hanım katkılarınız için. Ben çok teşekkür ediyorum sesimizi duyurduğunuz için. Sağ olun, e iyi yayınlar. Ekskommen e kolay gelsin. Hoşça Sağ olun.